Bu Burada yine var ama. Önemli yok inşallah. A'udu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve mansar ala nehcihi. Ve men ittebahuhu bi ahsanin ila Amma ba'd. Evet, Abdurrahman. Ne amel kufru bi ta'ud. Bugüne kadar, bu bölüme kadar, Tağut'u inkar etmenin önemi, dindeki yeri ve benzeri maslahatları, Allah'ın emirlerini bize anlattıktan sonra şimdi dedik ya dün de dersin sonunda, <gülüyor> önemli olan tağut'u inkarın keyfiyetidir, manasıdır, hakikatidir değil mi? Yoksa bir adam tağuta ibadet ediyor, ağzıyla da diyor ki ben tağut'u inkar ediyorum. Bu ne aklın ne de şeriatın emveliyatla kabul ettiği bir şey değil. Evet. Kale Şeyh Muhammed Abdullah İbn ve ve bi ne demekmiş tâğutun inkar etmenin manası? En <gülüyor> min Allah'tan başka itikat edilen şeylerin yani neye itikat edilen ilah olduğuna itikat edilen şeylerden beri olmak. Cinni, in, cinni olsun au insi olsun ov hajar olsun taş olsun başka şeyler olsun fark etmez <gülüyor> ve ve onun küfrüne ve sapıklığına şehadet etmendir ve ve kana ve baban kardeşin de olsa onlara buğz etmendir kim derse ki ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. وَأَنَا Ben bu işte kabirlerin üzerindeki kubbeler, o çatılar, türbeler, bunlara itiraz etmem derse, ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum ama bunlar da bir şey demem derse, <gülüyor> Bu adam La ilahe illallah sözüne yalan <gülüyor> Allah'a iman etmemiş, taahut inkar etmemiş olur. Mecmata resali ve Ve Şeyh <gülüyor> <He, burada gülüyor> Süleyman bin Sahman, rahmuhullah, ve ala. Ve ala. Ve ala. Ve Tavut'tan istinaptan murad edilen şey. Velidine <gülüyor> cenna bu tavut da iyya buhu ve anabu ila Allah lahu lehu'l Tavut'tan istinap edenler. bir şeyden uzaklaşmak demek. <gülüyor> He. Ey tavut <gülüyor> huwa <Heh>, buhu. He. etmek. <gülüyor> Bak şimdi dur. Yani buraları açarak gitmemiz lazım. Buz olmazsa olmaz zaten. Niye? Men ra'am minkum ukran falyughayyiru Fakillem yestede fakilisani fakillem yestede fakil kalbhi ve zelkeda Bu iman en aşağısı, değil mi? Kalple mümkünre buzu etmek. Bu aslı. Tağkutta kalpte buzu yoksa imanı yoktur. Ha. Ve adavetuhi bil Kalple düşmanlık bu da aslı. Ve sebbehu. Ona söylemek. Bu güçle. Ha. Dille kötülemek ve söylemek ise güçle alakalıdır. Bu imanın kemaliyetidir. Bu işte nereye bağlanıyor? Fel-yuğayir <gülüyor> ya da fel-yuğayir <Lisan. gülüyor> seni. Diliyle veya eliyle değiştirmek. Burası neresi? Aslın üzerine bina olan furu. Bu asıl olmazsa olmaz. Ama bu furu zamanda mekana göre değişir. Evet. <gülüyor> Kudret da elle izal etmek. Bu da kemaliyeti. <gülüyor> ondan ayrılmak bu ki bu iki bu da iki çeşittir. Hani bir bedenle ayrılmak, bir kalple ayrılmak, kalple ayrılmak aslıdır. Bedenle ayrılmak yani şu anda ondan aralarında yaşıyoruz mesela. Bu da güç ve kuvvet anında yapılacak olan. Fe men ittahna bit kim taguttan istinab ettiğini söyler bunları yapmazsa sözünde sadık değildir diyor. Ve şeyh Muhammed İbn Abdullah Hab rahmehullah teala fa ama inkar etmenin küfür etmenin sıfatı butlan Allah'tan başkasına ibadetin batılı olduğuna itikat etmek. onu terk etmek. ona buuz etmek. ehlini tekfir etmek. واتو onlara düşmanlık yapmak ehlini tekfir etmek. Beş tane şey sayıyor. İbadetin taahhutta yapılmasının batılığına itikat etmek, bunu terk etmek. Adam terk, tamam diyor ki taahhutta ibadet batıldır Hı. ama iba hala ibadeti terk etmemiş. Olur mu? Olmaz. Veya ibadeti terk etmiş buuz etmiyor o da olmaz. Veya buuz ediyor ibadeti terk etmiş itikadı sağlam ama ehlini tekfir etmiyor. Ya da işte ehlini tekfir ediyor buuz ediyor ama onlara düşmanlık yapmıyor gücü olduğunda. Bundan her biri la ilahe illallah sözünde yalancı olan insan. وَأَمَّا ma'le الْإِيمَانِ billahi fe ente ta'ted en هُوَ huvel ilahul ma'budu en Allah huvel ilahul notu okusa daha bir farkına var. Aşağıdaki mi? var. şeydir Oku. Kartınız ne abi? 4. 2. rakepti. 4 3. 5 numara. Hı, -hı. an yani Allahu gençlerin diyor bugün diyor koşuşturuklarını göreceksin. Bana ne falandan filandan, bize ne falan diye de dedik yani. Hı ve dunamaya siva ve tohbesu jamir anwa alivede fi okumadım bak üçüncü notu okumadım bak. Kullama kull kull kullama alimte an an ittaquti alika. Okumadım. Ne şahsıtı ne an an an, an aykırı da olsa uadi ve tesbih ve tekfir eder. Dur. butlan yani Ya her bir tagut duyduğunda sana farz olan diyor. Onu tekfir etmen, etmen, düşmanlık etmen, sövmen, tekfirini ilan etmen, ona ibadetin batıl olduğuna itikat etmen. Evet. Mhm. Wal mushkil wal mushkile en alemai'l asr lam ya'lamu'n nas la yu'allimuna'n nas. <mülüyor> men huve tağut tağutun <mülüyor> kim oldun insanlar talim ettirmiyorlar <mülüyor> Birçok tağutun küfründen şüphe yoktur. hiçbirinde yoktu yani valemne raminhum tatbiqen alel vaki'a ha biz onlardan hiç vakaya tatbik görmeyiz bunlar hep umum anlatırlar. bu misalu zalik Saddam Hüseyin Saddam Hüseyin bunlardan biri لَمْ نَعْرَفْ أَنَّهُ تَعْبُوْتَ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى بِلَادٍ مُسْلِمِينَ فَمَاذَ يَعْنِ ذَٓلِكَ Bu ne demektir diyor yani. Abdullah ibn Bas, Saddam Hüseyin kafir dediye dedi fetva verdi o zaman. Hatta El Arabiya televizyonu haber kanalında Flash Haber olarak yayınlamıştı. İşte Suud'un işte müftüsü Saddam Hüseyin'in kafir olduğunu, mallığın, kanının helal olduğunu fetvasını verdi diye. Ne zaman verdi Abdullah ibn Bas bu fetvayı? Kuvvet'e Kuvvet e girdiği, Kuvvet e girdiği zaman. Saddam Hüseyin kuvvet'e girdiği zaman Amerika artık dürttü mü ne yaptı bilmiyorum. Neyine lazımdı ise o fetva. Ee, Abdullah i̇bn Baz bunun fetvasını verdi. Aynı fiilleri yapan Hüsnü Mübarek için ise Abdullah i̇bn Baz diyor ki sihirbaz i̇bn e, o benim Müslüman kardeşimdir. Ben hıybet yani edemem, şey yapamam. Ona Müslüman diyor. Halbuki ikisi de aynı şeyleri yapıyor. Burada da bu şuna tahçüp ediyor. Diyor ki yani Müslümanların beldesine girmeden önce diyor sanki Müslüman mıydı diyor. Yani. Ne demek bu diyor. Ha Müslümanlar beldesine girdi diye kafir. Zaten bu adam tağut. Zaten küfründe şüphe yok. Apaçık bir kâfir İşte Müslüman'a düşen bu vakada bu isimler neyse bunları Rabbani alimlere düşen teşhir edip insanları ne yapmaktır? Hı. Hakka yönlendirmektir. Yoksa tağut'u inkar etmek lazımdır deyince kimse Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün İlham Aliyevi'nin şunun bunun kâfir olduğunu anlamıyor. Sen ona adres göstereceksin. Bak şunlar şunlar kafirdir demek zorundasın demen lazım. O yüzden tatbik önemlidir yoksa şey önemli değildir. Yani sadece mutlak umum ifadelerin hiçbirisi geçerli değildir. Ve amma ma'na iman iymâna fe ente taqida ennallâhu ve illâhu l-mâbudu Hepsini namasiwa wa takhluṣu jamīʿ al kulli maʿbūdin. Wa tunfīhā ʿan kulli maʿbūdin siwā. Wa tuḥibbu ahl al sevmesi, onlara dostluk etmesi. <Sessizlik> şirk ahlini boz <buğuz> etmesi, <Sessizlik> onlara düşmanlık <akı> etmesi. <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar yüz İbrahim, çevirenin İbrahim milletini terk ettiği Ahmak'ın dinidir yani bunu yapmam. Allah'ın bize haber verdiği güzel örnek budur şu sözünde. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَٰهِيمَ Dur şimdi ayet malum. Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buğuz ebedi olarak Tak Ta ki Allah tevhid üzere iman edeceğine kadar. O İbrahim ve beraberindekilerden kasıt kim? iman edenler. Kusmanlar. İbn-i Cerret diyor ki diğer bütün peygamberlerdir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Evet. Es-sukutu alel münkeri ma'al kudreti alel inkarihi İnkarına kudret olduğu vakit münker hakkında susmak ona rızanın delilidir. <gaz <onowania> <gaz on <Deniz> Eyvah! Diyor ki eğer diyor ki burada ilim ehlinin bir kaidesi var aslında burada ilim talebelerine yazıldığı için bu anlamaları lazım ilim talebeliğinin. Demek ki cumhur ulemanın yanında inkara güç varken inkar etmeyen, sukut eden o yapılana rıza göstermiştir. Bunun deliliğidir. Şimdi rıza nedir? Nerenin amelidir? Kalbin. kalbin. Kalbin. Hiçbir zaman kalbin ameli bilinebilir mi? Yok. Neyle bileceğiz? Ameliyin. Delalet eden amelle bileceğiz. Öyle mi? Bazen adamdan sadır olan söz, bazen adamdan sadır olan fiil, bazen ondan sadır olan sukut. Öyle mi? Niye bir sahabenin sukut ettiği bir şeyi, icmai bir şeyi veya peygamberin, değil mi? Sukut edince ne oluyor? Yani Hücdet oluyor. Hücdet Delil oluyor değil mi? Niye? Rıza gösteriyor çünkü yaptığını Sukut ediyor. Buradan alimler diyorlar ki inkara kudret olduğunda münkeri inkar etmeyen küfre rıza gösterdiğinin en açık delilidir bu diyor. O yüzden öyleyse diyor eğer güç anında sukut etmek rıza et, göstermekse ve bu rıza da küfürse er rıda bil kufru kufru icma ile değil mi? فَكَيْفَ بِمَنْ wa وَاَعَانِ عَلَيْهِ bir kişi var, hem onun hakkında mücadele ediyor, hem de ona yardım ediyor. Düşünün yani. Böyle birinin küfrü minbâbil evlâdır diyor, evet. Abi bir soru sorayım, burada mâ'l-kudreti ala inkârihi, burada kudret neyle ölçülür? Burada kudret neyle ölçülür? Mescid-i İmamlar diyorlar, onları gardı değil inkârına falan, onları hücre getiriyorlar. Yok şimdi, bu bölgeden bölgeye değişir. Suudi Arabistan'da hemen hapse atıp işkenceyken, mesela Türkiye'de böyle değildir. Kim diyorsa yalan söyle. Türkiye'de görevden atarlar adam En fazla. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de birinin sukutuna rıza derken ötekinin sukutuna rıza diyemiyorsun. Çünkü orada gerçek manada bir ikrah söz konusu. Selgin. Tamam. Kâle şeyhü Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah ve kad zekâre şeyhuna eyyü, el şeyhü Muhammed ibn Abdülvahhar <gülüyor> rahmeallahu teala fi muhtasar es var. Yani böyle muhtasar ettiği. Orada sahabenin hayatından önemli kıssalardan istimbatlar yaptı Şeyh Muhammed bin Abdurrabun. Orada dedi ki diyor. Zekerr Baqidi en ibn diyor zikretti ki Halid ibn Velid e, Arid denen bölgeye geldiğinde Mietey <gülüyor> Faris 100 tane ne varmış? Atla. Atlı. Fekhazı Mucca'ata i̇bn min Bani Hanife'den de Kaç kişi almış? 13, 13 tane adam almış. Cesur değil mi? Fekale lahum Halid ibn-i demiş ki onlara. Me taqulu fi sahibikum Musaylima Arkadaşınız Müsemme için ne diyorsunuz? Çünkü o kavimdenmiş Müsemme el Bak. Hmm. Diyorlar ya akide araştırmak ne kadar doğru falan. Bak orada o adamlar Müslüman, İslam devleti var, doğru mu? Hmm. E bunların aslı İslam, doğru mu? Hmm. Bir tane Müsemme diye bir zındık çıkmış. Düşünün Tayberdan gibi bir zındık çıkmış. Aynı. Adam Halid binül Velid yani Halid binül Velid sahabenin büyüğü değil mi? Ne diyor? Ma taquluna fi sahibikum. Ne diyorsunuz arkadaşınız hakkında? Evet. Yani sizin sahibi yani o on, şeyi Onun kabiminden olduğu için yani. Anlıyorlar yani o kimi sorduğunu. Feşahidu ennehu Rasulullah. Ha eyvah. İtikatları ortaya çıktı. Fe daraba a'nakehum. Boynuna kılıç vermişler yani. Biz tekfir ediyoruz sadece gene. <gülüyor> <yani. gülüyor> hatta iza baqiya sariyah Amir qala yani o kalmış sariyah ibn Amir kalmış gal ya <gülüyor> Khalid in kunta tur in kunta turidu bi ahli al-Yamama anta turidu ha bi ahli al-Yamama al-Yamama ve sharrini istiyorsan Majana da bu mu? o mu bakalım. Geçerken Var mı de sen baksana var mı yanındasınız bak sen ibareyi okumaya devam et oraya döneceğiz şimdi inşallah ben de devamım ha ben de devamım o büyük kamus ve ve kana şarifen falâm yaktulhu ha şerifli biriymiş bu adam şerefli biriymiş yani insanların itimat ettiği onu öldürmemiş. fatarka <gülüyor> <gülüyor> sariyeten aydan Sariye'yi de terk etti fâ amra bihima fâ awthqa fi mujamgin demirden bir top fi mucamain yani bağlıyorlar. bağlıyorlar yani. Bu kayıt ne deniyor ona? Zincir. Kelepçe işte, he, Hı -hı. kelepçe. Yani onu sürekli çağırıyordu davet ediyordu. Mücahid istedi, mücahihi istiyordu davetimizden. He, onun bir baksana bir daha sen de hemen. Ya İbnü'l-Muğire, inne li i̇slamen Vallahi mâ kefertu. He, dedi ki ya İbnü'l-Muğire, benim İslam'ım var. Vallahi ben kafir olmadım. Taqale Halid. Taqale Halid. İn beyne in inne in beyne'l-katli ve terki menzile. Ve hiye'l-habs. Haps. Yani diyor ki seni öldürmek ile yerine terk etmek arasında hapis vardır. Niye? Hatta, ta ki hükmü şey olana kadar da, hı hı. yani dava sonuçlanana kadar. Heh. Hatta yakti Allah fi amrine mahuba qad. Ha. Allah ta ki işimizde hükmedene kadar odur kaldı olan. Vadafahu ile ummi mutamme ve zujethu. He. Ümmü Mutemmem denen ve işte eşinin yanına götürmüşler. Ve emaraha en tuhsina isaraha. He. Fe zanna mecca'ata enne Haliden yuridi hapsesu. Adam ismi ya. Bi yukfira an aduvihi. Bir dakika. Mecca'a ne zannetmiş? Halid onu hapsetmek istiyor. Ve düşmanlarına haber vermek istiyor. Gelsin onları öldürsün diye. Ve kâle ya Halid. قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَوْمُ Ben Peygamber'in yanına gelmiştim. <gülüyor> Sen bunu biliyorsun. Allah'ın sallam febaya'tahu i̇slam <gülüyor> <gülüyor> Ben İslam üzere ona beyat ettim. وَاَنَا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُمْ عَلَيْهِ Ben bugün dün olduğum yerde değilim diyor. فَاِنْ يَكُوْ قَدْ خَرَجَ فِينا فَاِن ولا تزر وازره وزر واخر yalancısı da bizim yanımızdan çıkmış diyor. Ha aynen. ma hmm. kana Sen dün olduğun günü terk ettin ya macca diyor. bi ve sukutuk Ha senin rızan neymiş? Yalancının neredeymiş? demiş? Bu yalancı Müsellem'i hakkında susman diyor bak. Adamı hapsetme sebebi Musa'yle hakkında konuşmaması. Eyvah. وَأَنْتَ مِنْ اَعَزِّ اَهْلِ ehlin en izzetlilerindensin. Nasıl susarsın diyor. Hadi bir tane zayıf olan susabilir diyor belki. Hani gücü yok diyor. Sen izzetlisin, şerefli birisin. Yani demek ki sen ıkrar ediyorsun ve onun getirdiği şeyi rıza gösteriyorsun. فَهَلْ Fateklemte fi man tekellem. sen yani e, bir özrün var mı yani bu konuşmadığın adam hakkında? Fakat tekelmesi mamatu fırdda ve Ha konuşmuş reddetmiş inkar etmiş. Vatkelme yushkari. Fakat tekelmesi yushkari. ''Amed tu ileyhi ev be'astu ileyhi ''Ben kavmimden korktum'' diyor. Bana Resul gönderdiğin zaman, güvendiğin zaman, ben hani bunu beyan ettiğim zaman kavmimden korktum, edeceğim zaman kavmimden korktum diyor. Adam korkmuş yani korkusundan şey yapmamış, izhar etmemiş. Halid İbn-i Velid de ne yapıyor? Bu yüzden adamı hapsediyor. Feteammel. Feteammel keife ja'le Halidun sukuta meja'ati radan bima ja'abihi musaylemetun ve iqraran. Eyvah! Mesele bu zaten. Yani o kıssa siyerde geçiyor. Daha doğru biz şu anda tam manasıyla tercüme edip idrak edip fehmedemedik ama siyerlere bakıldığında okunabilir. Şeyh Muhammed İbn-i Abdülvahhab burada Diyor ki yani Mecca'nın sukutunu halet nasıl e, müsellimetin davetini ikrar ve kabullenme olarak ikrar etti diyor. Kabul etti. <gülüyor> ha, nerede adam bir de rızasını gösterecek. <gülüyor> Karşı çıkacak, yardım edecek, yenileyecek va semma ma ma ulayka allazina Allah'a şi koşanlarla berabermiş beraber şey yapacak ha fafsadu fi ardi fa ardu fasadu yani bu diyor daha ileride bir küfürdü evet evet faslu salis el min el müşrikina ve tekfir el min ve değil mi Öyle değil mi? El-baratu minel-muşrikin Orada el-bara mubtada. Minel-muşrikin mudaf mudaf ileyh. Ne oluyor? Haber konumunda oluyor. Ve atf olduğu için o tekfiruhum oluyor. O da o yüzden merfuk oluyor. Evet. La yestaqimul islamu illa bimubalatil ulâ evliyâ illâ ve mu'adâti a'lâihim. Eyvâ. İslam ancak Allah'ın dostlarına dostluk, düşmanlarına da düşmanlıkla kaim olur. Bir saniye. Bir saniye. Eyvah. Şeyh Muhammed İbni Abdül Tayyfi İbni Abdurrahman Rahimallahul Cemi'e Abdül Latif Yanlış yazmışlar. Abdül Latif İbn Abdül Rahman Rahimahumullahul Allah hepsine rahmet etsin. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى O kafirler birbirlerinin dostlarıdırlar. Siz böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Enfal Suresi 73. Ayet قَالَ بعض bazı faziletli alimler demişler ki Yani yeryüzünde siz böyle yapmazsanız, yani kafirler birbirlerinin dostlarıdır, onlardan düşmanlık yapmazsanız, onlardan biri olmazsanız, yeryüzünde fitne olurdan kasıt, yeryüzünde şirk olur demektir. Ve'l muslimi bil Sübhanallah. Büyük fesat da Müslümanla kafirin birbirine karışması demektir. وَالْمُتِيعُ بِالْعَاسِينَ itaat edenle günahkarın birbirine karışması. Çünkü böyle İslam'ın nizamı ne olur? Yok olur. فَتَضَمَّحْهَدُ حَقِيْقَةَ تَوْحِيدٍ Tevhidin hakikati ne olur? Bismillahirrahmanirrahim. وَيَحْسُرُ مِنَ Yavaş yavaş eriyip yok olmaz. Ne olur diyor, o zaman tevhidin hakikati yavaş yavaş yok olur. Hmm. Allah'ın bileceği şerler hasıl olur yani. İslam ikame edilemez. Evet wayertafi ilmu'l cihad hayır wayertafi ilmu'l cihad diyor ki İslam ikame olmaz ama emri bil marf nehy'l ikame edilirse cihadın ilmi kaldırılırsa Ah bu da nasıl olurmuş ancak Allah için sevmek ve Allah için buz etmekle fa muvalatü ulê ve yani düşmanlarına dostluk, düşmanlarına düşman, dostlarına dostluk, düşmanlarına düşmanlıkla ancak kaybolur. Buna delalet eden ayetler çoktur. Yani sayılamayacak kadar çoktur. Hadisler ise, yani değil mi? Tuzakar. Tuzakar. Ayıva Hadisler ise diyor zikredilmeyecek kadar meşhurdur. Evet. Fe minha Fe minha hadisü ibn Azib radıyallahu anhu merfu'an. An, Bara ibn Azib'ten gelen merfu' hadis yani peygambere kadar kaldırılmış. Senette kesik yok. El-ihsan, el-hubbu iman en selam kulpuymış. Allah için sebep Allah için buğzetmek. Ve <gülüyor> an Abi radıyallahu anhu iman İman en fazileti bu faziletli kısmı burasıdır diyor Ebiler. Ve fi hadis marfu Allahumme la tec'al li fajir indiyen. Allahum facirin benim yanımda elini kılma. Ve Beni bana öyle bir nasip verme ki kalbim ona sevgi beslemesin yani. Kalbime böyle bir nasip verme yani. Ben diyor, hani bana ettiğini buluyorum diyor. Neymiş o? Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'a ve Resulü'ne sınırını aşanlara sevgi beslediğini göremez. An ibn Masud radıyallahu anhu. Vefi ve Müslim rivayet etmiş An ibn radıyallahu anhu. Kişi sevdiğiyle ile beraberdir. B. B. B. B. Başka B. B. B. Allah azza ve doğrusunu bilendir. Kişi dostluğun dini üzeridir. Sizden biri kimi dost edindiğini iyi baksın <Q -an> <Sessizlik> diyor. <gülme> la <tussahib> illa mu'mina. <gülme> Müminden başkasını arkadaş edinme. Ve la yaqul illa Ancak korkan yemeği yesin, başkası yemesin diyor. Yani sefihlere yemeğinizi yedirmeyin diyor. Wa Ali radıyallahu anhum merfu'an la yuhiddu rajulun kavman illa husira ma'hum Evet hiçbir adam yok ki bir kavmin sevmesin onlarla beraber haşr olur. Allahu salla sallahu aleyhi ve sellem takarrabu ila Allahi bi Allah'a maset ehline gûz ederek yaklaşın Allah'a vaklar. Subhanallah Wa ve ببغض bi vujohi yok mukerha Orada bir harf fazla mukehira evet mukehira oradaki f fazla Mükahirah. o e... mukehira onlarla Mükahirah. yani, yani ke ke kerih olan şeylerle yani onları şeylalar belteme su rda allah eshatihim Allah'ın rızasını ne yapın iltimas edin bir bisuktihim ve taqrabihi yani onlara kızmakla beraber ve takarbu ha onlardan karşılıklı uzaklaşma ile Allah'a yaklaşın. Ve kâle İsa aleyhisselam hı tahabbabu ila Allah bi bu'd etmekle Allah'a Yaklaşın sevin yani. Onlardan uzaklaşarak Allah'a yaklaş. Onlara kızarak Allah'ın rızasını talemini. Kim Allah için sever, Allah için bozeder. Allah için dost olur. Allah için düşman olur. Allah'ın veliliğine ulaşır bununla. abdan, ve lan taamel Taamel iman. İmanın tadını bulamaz hiçbir kul. Namazı çoğalsa, orucu çoğalsa. Hatta Yani bu şekilde olmadıkça imanın tadını alamaz. Gerçekten de öyle. Subhanallah. Yani hatta tekonu mahbbeti ve muvalatı lillah. Hatta mu... olur muhabbeti dostluğu Allah için ol. Ve buğdu ve muadatı Allah. Ne düşmanlığı Allah için ol. (S.10) (S.10) (S.10) yani (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) (S.10) İnsanların genelinin kardeşliği nasıl olmuş? Muâkede değil ol. Muâkede. Akha, mu ahi kökünden geliyor, mastak. Ala emri dünya. Ha, dünya işleri için olmuş kardeşlik. -ve ehli şey ha, ama ehli için bir şey bulamıyor yani onların yanında. Hani hem dünya için dost, ama dünya'ya dair bir şey de yok yanında yani. yani en lazım bir şey getirmez. He, çünkü dünyalık, insanlar zaten birbirlerine bir şey vermezler ki. Yani dünya için bir araya gelirler, zaten birbirlerine dünya vermezler. Hayırlı asırlarda böyle söylemiş. Ancak şiddeti artmıştır yani bu şerrim bugün ve <gülüyor> bordan yani uzaklaşmıştır insanlar. Kema, sallallahu Aleyhi wasallam. dediği gibi. La <gülüyor> zaman. Hiçbir zaman gelmesin ki insanlar üzerine. Illa <gülüyor> Yani daha sonra gelen nedir? Ondan daha aşer nedir? Bugün insanların dostluğu, onların muhabbetleri, ve onların birbirleriyle olan muasharetleri karşılıklı yani ilişkileri. küfür, şirk ve maasiyet üzerine. Adamlar parti tutuyorlar, küfür üzere birleşiyorlar. Seviyor bu bizim partide. Sonra takım tutuyorlar, aa bu bizim takımın taraftar. Lan o dinine küfür ediyor, ya tamam ediyor da ama bizim takımda oynuyor. Falan. böyle zındık kafir insanlar. evet kulla Allah Allah'ın düşmanlarıyla karışmaktan sakınmalıdır Allah'ın kulu. ma'hum onlarla beraber ne yapmak basitte yaymak açmak aslında da değil mi yani onlarla genişlemek büyüme burada mana olarak genişlemek büyümek açılmak memnun mutlu olmak yazıyor yani müşriklerle olmaktan mutlu olmaktan sakın diyor ya yani. <gülüyor> onlara katı olmamaktan sakın yani katı olman lazım butuna <gülüyor> ülâyet, ülâyet. Ne düşmüş aşağıya, Not Müş olarak? Müşahire falan, bu tane müşahire yaptığı insanları. Hımm. Altta Ahmet bin Hambelle ilgili kıssa naklediyorum. Öyle mi? Yok, sahibi ile alakalı. İmam Ahmed rivayet etmiş, Ebu Musa ile şahar eden değil mi? Evet. Oku. Karabal İmam Ahmed an Abi Musa al Şarîd radıyallahu anhu, söyledi. Po <gülüyor> otli anur radiyallahu anhu li Omar li Omar radiyallahu anhu li katib Benim bir tane e, Hristiyan katibim var dedi. Qale ma leke qatalakallahu amma sami'tu sana ne oluyor Allah seni öldürsün diyor. Amma sami'tu yaku. Allah yakuyor. Allah'ı işitmedin mi sen? Ya ayuhellezine amenu la tattagizul yehuda van nasara Auliyâ ibadthum auliyâ ibad. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerini dostdururlar. Alla istaxta hanifem. Yani hanif niye olmadın? Hanif niye olmadın yani? Hani burada haniflik normalde şirki bilerek terk etmektir. Hı. Şeye getirip bağlıyor. Onları dost edinmeye bağlıyor. Kâle kâle ya amirül muameelin li kit li yani ''Kitabesi banadır, dini kendinedir.'' diyor ey müminin emri. ''Kale la ahanahumullah.'' ''La ukrimuhum.'' ''La Onlara ikram etmiyoruz. Allah bizi... Yani bu konuda Allah kolayla düşürmesin yani. Hmm. Şeyliğe böyle genişliğe, rahatlığa, gevşekliğe düşürmesin. Biz ikram etmiyoruz onlar diyor. la Allah onları zelletmişken biz onları izzetli yapmıyoruz. ولا أدنيهم وقد أقسام أقصاهم أقصاه yani onlara yaklaşmayız onlar, onlar heh aynen Allah uzaklaştırmış yani biz onlara nasıl yaklaşırız diye Lillahi darukay yauma yani burada Ömer'e hitap ediyor yani yani burada derk... yani Allah katında nasıl bir yerim var yani hani takip ediyor ona anlayışından dolayı Allah'ın dinindeki fıkıhından fehminden dolayı. Vama ahsenu şiddetuka ala min khalif el emri. <gülüyor> Men khalif Allah'ın emrine muhalefet edene ne kadar da şiddetlisin diyor. Tamam. Yukarıdan yukarıdan devam edelimmiş. He. Ve asalu velaye ve minhum. Ne, onlardan nasihat dinleme. Fe izalika mucib misafati llah. Allah'ın bu uzunu, Allah'ın işte kızgınlığı, hazabını senin üzerine çeker. Allah <gülüyor> 118. ayet Allah ne diyor? Kendi dışınızdakilerle ne yapmayın? Arkadaş seçmeyin. Yani arkadaş seçmeyin, istişare etmeyin. Zaten Dost edinmeyle alakalılar bu da bir tane şey manasında. Müşavere, müşavere yani istişare. Hı. Nehallahu ibadahu'l müminin. Ha. Nehallahu ibadahu'l müminin. Harflez tane tane oku ki. Ne şey yapalım inşallah. Allah kullarını ne yapmış? Mümin kullarını nehyetmiş. Enyette hizul minel kuffar vel yahud. Ha. Yahudilerden Yahudilerden dost edinmekten Mu'ahlin ehvai ve'l heva ehlinden ve bidat ehlinden. Ashaben <gülüyor> ve Arkadaş ve dost edinmeyi. Keva buh nuhum fikra. onlarla ne yapmak? Görüş, alışveriş yapmak, oturup tartışmak. Yani fava da aslında şeydir. Yani bir işe havale etmek demektir de fawadunhum yani orada karşılıklı karşılıklı yani bir, birbirlerine bilgi alışverişi. Hı. Hmm. Vayusni işlerini birbirlerine dayandırmazlar. Hı. rubi la yani bu ayetin bu kısmı için rubi demiş ki tefsirde. Ve tastad munafikin yani münafıklarla birbirinize girmeyin yani bir arada olmayın yani. Velat ta tabbahum min dinil mu'minin. Min Müminlerin dışında onları dost edinmeyin. Fa yuqalu kullu men kana ala khilafil mishabik. Hı. Denilir ki diyor senin mezebinin hilafına olan herkes. La yanbagileke an tuhadinahum. Ha. Ne yapman? Onun dost edinmemen. Wa tu'ashirahu ve <gülüyor> Yok vaterken o Rukun mail etme. Onlara mail etmemen, onlara muayyese etme girmemem, dost edilmemen gerek deniliyor diyor. Tabi bu mezhepten kasıt şey değildir yani haleflik şafilik değil. İtikadim mesleptir bunlar. Vaala Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Abdullah al-Ḥab, rahimahum Allah. Rahimah ha Allah. Allah ikisine rahmet etsin. Kula <gülüyor> Allah şu sözüne seni irşad etsin. İyi düşün. Ey İbn Kayyim İbn, -i İbn -i şu sözüne. Ve ma şirk. illa Söz bu. Bu büyük şirkten ancak kim kurtulmuştur? Müşriklere düşmanlık edenler kurtulmuştur. İla al-akhirih İla al söz hı hı. burada, devam ediyor. diyor? Hı. Yatabiyanlak ana la laya illa bi- bi muadat ahli haza şirk. Hı. Neyle İslam ancak kâim olur? Şirk ehlinle düşmanlıkla. <gülüyor> Fain <gülüyor> lam <gülüyor> yuadı yuadihim. Düşmanlık etmeyen onlardandır. Onu yapmasa da bu böyledir. Tamam, burada kalalım inşallah, devam edeceğiz. Bânekeallâhu mâ velikâ şehedü ve lâ ilâhe illâhe ve